Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma Bu kaçıncı dersimiz abiler? Sekiz. Zammu qasvetin kalb. Sekizinci dersimizde. Geçen dersimizde yeni bir konuya başladık. Dedik ki, ve وَأَمَّا مُزِيلَاتُ الْقَسْوَةِ فَمُتَعَدِّدَتُونَ اَيْضَا Dedik nasıl ki kalbi katılaştıran unsurlar farklı farklıysa, Kalbin katılığını gideren unsurlar da aynı şekilde farklı farklıdır dedik. Bunlardan bir konuya başladık ama konuyu bitiremedik. Konumuz şeydi, Allah Azze ve Celle'yi zikretmek idi. Biz dedik, Allah'ı zikretmenin iki anlamı var. Bir genel anlamı var, bir de özel anlamı var. Genel olarak Allah'ı zikretmek neydi? İşte Kur'an okumak, Allah'a dua etmek, Allah'ın isimlerini anmak. Hatta daha geniş anlamda emri bil maruf. Allah'ı hatırlatan, Allah'ı hatırda tutan her şeye Zikir diyebiliyoruz, unutkanlığın zıddı olan. Özel anlamda zikir ise Allah Azze ve Celle'nin bazı isim ve sıfatlarını insanın dili ve kalbiyle beraber anıp Allah'a hatırda tutmasıdır dedik. Biz Kur'an okumayı anlattık sadece geçen dersimizde. İki derslerde şey yapmıştım, yer söylemiştim, okursanız iyi olur. Bu dersle beraber inşallah okumuyorsunuzdur Şimdi zikre devam ediyoruz ağabeyle. وَالْأَصْلُ ف۪ي اِذَالَةِ قَسْوَةِ الْقَلْبِ بِذْذِكْرِينَ aslo asıl fi izati kasvatil kalbi kalbin katılığını gidermede bildiri zikir ile kalbin katılığını gidermede as olan delil kauluhu Teala Allah'ın sözüdür ellediğimen vaatma in kulu birdik onlar ki iman etmişlerdir va tatma innu ve utmayın olmuştur <gülüyor> kulu buhum onların kalpleri bedikrillahi Allahu zevecirlerini ziriyle Ala dikkat edin. Bzikrullah ile Allah'ın zikri ile tatminul kulub tatminul kulub kalpler mutmain olur. Dikkat edin. Allahu zelalelin zikri ile kalpler mutmain olur. Bu ve kavluhu taala ve Allahu şu sözüdür. Allahu Allah nezzale indirdi ahsenel hadisi sözün en güzelini yani Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Bu sözün en güzelini şimdi şeylerini bize anlatacak, sıfatlarını anlatacak. Kitaben, kitaptır. Muteşâbihen, müteşâbih olan bir kitaptır. Burada müteşabihten kast edilen, bizim Ali İmran Suresinde anlattığımız mahkem müteşabih değil. Burada kast edilen lugat anlamıyla müteşabih. Yani ayetleri birbirine benzer. Ayetleri birbirini doğrular. Ayetleri birbirini tasdik eder. Aslı neden geliyor bu kelimenin, müteşabihin aslı? Aslı şebehe, değil mi? Sonra ne olmuş? Teşabeh olmuş. Bu da teşâbehen ism-u faîli, müteşâbih olmuş. Tamam. Bu lügat manası kastedilerek kullanılmış bir şey. Yani ayetleri birbirine şebihtir, birbirine benzer, birbirini tasdik eder anlamında. Başka, metâniye. Metâniyenin aslına thâniyeden geliyor, ikiden geliyor. Yani bizim bildiğimiz rakam olaraktan iki. Fakat burada ne kastedilmiş tam olarak? Tefsirciler kendi aralarında ihtilaf etmişler. Kimsi demiş ki metâniye, yani zıt konuları alır. Hani ikili konuları alır, tevhidi şirki alır mesela. i̇ffet zinayı alır mesela gibi. Ahlakı kötü ahlakı alır, yani birbirine zıt olan şeyleri alır. Kim ister demiş ki, metaniye iki Araplarda tekrar da kullanılıyor. Hani mesela biz de ikileme diyoruz, tekrar etme anlamında. Tekrar anlamında kullanılıyor. Yani bu Kur'an ayetleri birbirine benzeyen ve önemli konuları sürekli tekrar eden bir kitaptır. Ki iki tefsir de vakada mevcut. Yani birbirine zıt konuları alıyor desek de, gerçekten Kur'an birbirine zıt konuları alıyor sürekli. Çünkü bir şey zıddıyla bilinir. Yani aslını anlatırsın, sonra zıddını anlatırsın, kafalara daha güzel oturur. Mefeniye Kur'an-ı Kerim belki kitapların arasında en çok tekrar olan kitaptır içerisinde değil mi? Zaten hayırın yolu nereden geçer? Hayırın yolu, hayırın tekrar etmesinden geçer. Yani hayır ne kadar insanın hayatında tekerrür ediyorsa, o kadar insanın hayatında yer eder, etkileri daha fazla kalıcı olur. Mesiyede iki tane şey de yapabilir iki tefsiri de zikretmiş oldu. Allah ayetleri birbirine benzeyen ve konuları tekrar eden sözün en güzelini indirmiştir tak şair ruminhudurlediğine akşaavu arabaım takşair ne demekti binadan hatırlayan var mı <tık> şda <şa 'arra> de mi ürpermek yani daha böyle şey bir ifadele ürpermek. Takşairi ülperir, minhu ondan cüludun ledine o kimselerin ciltleri ki derileri ki yakshaun a onlar rabblerinden korkarlar. Rabblerinden korkanlar Kur'anı dinlediklerinde ondan ülperirler, tüyleri diken diken olur. Sınma sonra teliin cüludum, onların ciltleri yumuşar. Bu la neden geliyor? La ne yelini teliin ciltleri yumuşar ve kulubum ve kalpleri İla zikrillah Allah azze ve celalin zikrine yumuşar. bu mesela ayet-i kerimenin sonu mefaniye kelimesinin iki tefsirini de beraberinde şey yapar. Doğrular. Mesela örnek veriyorum. Bu ayeti şöyle tefsir etsek yanlış yapmayız. İnsan önce Kur'an-ı Kerim'de şirki ve şirk ehlinin akıbetini okur, dinler, ürperir, korkar. Tüyleri diken diken olur. Sonra Allah tevhidi ve tevhid ehlinin selametini anlatır. İnsan ondan sonra yumuşar. Hani Kalpler dinginleşir, vücut şey yapar, Allah'ın zikirine yumuşar mesela. İkinci olarak da cehennem ayetlerini Allah anlatır, cehennem ayetleri tekrar eder eder, azap ayetleri tekrar eder, insan kötü olur, ürperir. Fakat akabine rahmet ayetleri, cennet ayetleri tekrar ettiği zaman bu sefer o vücudun şey hali gider, ürperdiği hali gider, yerini sekinete, huzura, Allah'a yönelmiş bir hale bırakır diyebiliriz. Waqan Teala, Allah Azze ve Celle dedi ki. Elm yani li'llezine amenu en taksha'a kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele min el hak. Elm yani yani nasnaya değil mi? Ana vakit girdi. Demek elm yani vakit girmedi mi? Li'llezine amenu iman eden kimseler için en taksha'a kulubuhum li zikrillah. Kalpleri Allah'ın zikrine huşu ile eğilsin. Huşu Normalde Arap lügatında korkuyu ifade eden kelimeler var. Korku ifade eden mesela hauf bunlardan bir tanesi. Hauf, haşyet bunlardan bir tanesi, huşuu bunlardan bir tanesi mesela başka ne vardı? Rahbet bunlardan bir tanesi mesela. Bunlar hepsi özünde korkuya delet eden kelimeler fakat aralarında çok ince farklar var, birbirlerinden ayıran. Mesela huşu korkudur. Fakat hangi korkudur? insanı sükunete götüren korkudur. Mesela namazda huşu diyoruz, Allah korkusundan dolayı insanın namazında sükunet içerisinde olması gibi. Haşyet korkudur, fakat kaynağı farklıdır, kaynağı ilimdir. Yani ilimin oluşturmuş olduğu Allah korkusuna haşyet diyoruz. Mesela, havf mücerred korkudur. Yani ne sebebine bakılmaksızın, sonucuna bakılmaksızın o psikolojik ruh haletine, o hormona havf diyoruz. Mesela rahbet saygıyla beraber ve insanı yönelten korkudur aynı zamanda. Yani hem sende bir saygı oluşturur, tazim oluşturur, hem de seni yöneltir. Celleye doğru götürür. Buna rahmet diyoruz. Huşu, insanı şeye götüren, e, sekinete, sükunete, saygıya götüren korkuya huşu diyoruz. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَقْشَعَ قُلُوبُهُمْ Kalplerinin Allah'a e, sekinet içerisinde korkuyla, saygıyla eğilmesinin zamanı gelmedi mi? وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ve haktan indirilene. yani Kur'an-ı Kerim ve Allah'ı zikretmeye karşı kalplerin yumuşamasının zamanı gelmedi mi diyor Allah. Ve fi i Abdulaziz ibn Abi Rawat murselen anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem inne hadhihi al-qulub tastau kema yastau al-hadid. İnne hadhihi al-qulub muhakkaken bu kalpler tastau. Paslanır. Üzeri örtülür. Kema yastau al-hadid demirin paslandığı üzeri örtüldüğü gibi. Kile denildi ki fəməcəla uha ya Rasulullah. Peki onun cilası nedir? Onu parlatmanın yolu nedir? O pası gidermenin yolu nedir? Kale sallallahu alaihi wasallam tilavatu ve vaketfratu zikriy. Tilavatu Allah'ın kitabını tilavet etmek, okumak tekrar tekrar vaketfratu zikriy ve çokça Allah azze ve Celle zikretmektir dedi. Tabi bu ee, rivayet zayıf bir rivayet. Yani bu vermiş olduğu rivayet bize bu zayıf olan bir rivayet. Zikirle alakalı verdiği rivayet. Şimdi normalde e, abiler e, biz dedi ki önce hatırlarsanız geçen dersimizden biz zikir demiş olduğumuz zaman neyi kastediyoruz? Zikrin kaç mertebesi vardı? Zikrin kaç mertebesi vardı? Üç mertebesi vardı değil mi? Birincisi ağızla değil mi? Dil ile yapılan sadece zikir. İkincisi Dille kalbin tevatu etmiş olduğu zikir, üçüncüsü tedebbür. Yani hem manaları hazır hatırda tutmak, hem de beraberinde onların içerisinde tefekkür etmek, onların içerisinde tedebbür etmek. Mesela örnek olarak da ne söyleyebiliriz bunu Mesela diyelim ki ben Allah'ın hangi ismini zikredeceğim? El-Hamid diyeceğim mesela. El-Hamid el ağzımla söylemem, Allah'ı zikretmemdir zaten. Ağzımla söylerken manayı da aklımda hazırda bulundurursam, yani Allah bütün dillerde kendisine hamd edilen, mutlak olaraktan hamda layık olandır, desem bu iki. ikinci mertebe. Kemal mertebesi nedir peki bunun? Elhamid, Elhamid veya Subhanallah ve bihamdi Subhanallah ve bihamdi ve bi veya Elhamdülillah diyorum. Üçüncü man olarak düşünüyorum, peki niye? Mesela benim hayatımda Allah'ın hamd, hamd edilesi şeyler nelerdir diye. Yani bir taraftan Allah'a hamd ediyorum, bir taraftan zikrin anlamını aklıma getiriyorum, bir taraftan da gerçekten neden dolayı hamd ettiğim üzerinde tefekkür ediyorum. Mesela, işte Allah bana ilim okuyacak fırsat vermiş, Allah beni hidayet etmiş. İşte Allah Azze ve benim üzerindeki nimetlerini saymaya kalksam bitmez. Bütün nimetlerine nankör olmama rağmen bana bir daha bir daha nimet veriyor. Nimetlerini kesmiyor. Ben hata yapıyorum, o bana hatamla muamele etmiyor, affıyla muamele ediyor. Sürekli benim hatalarımın üstünü örtüyor. Eğer hatalarımla beni insanların gözünün önüne çıkarsa, belki insanlar benim yüzüme bile bakmayacaklar. mesela Bunları sürekli e, tedebür ederekten, işte bunlar benim Allah'a hamd etmemin, ona elhamdülillah dememin şeyleridir, e, sebepleridir e, tarzında. Mesela bu işte kamil zikir olur. Mesela subhanallah diyorum, yani peygamber en çok üç zikri bize öğretmiş değil mi? Subhanallah, elhamdülillah, Allahuakbar. Bu üçü zikirlerin arasından en çok tekrar eden zikirler. Veya la ilahe illallah mesela zikri. Mesela subhanallah diyorum, dilim subhanallah diyor. Kalbim, yani yani Allah bütün eksikliklerden münezzehtir diyorum mesela. Bunları söylerken o anda şunu da tefekkür edebilirsem, niye Allah bütün eksikliklerden münezzehtir? Yani ne yaptı da bütün eksikliklerden münezzeh oldu? Veya ben, ben tamam, Allah bana dedi ki ben bütün eksikliklerden münezzehem, ben de bunu tasdik ettim. Zaten iman budur. Peki bunun dışında ben kendim nasıl Allah'ın eksikliklerden münezzeh olduğunu tespit edeceğim? Farkına varacağım. Ve Subhanallah, Allah eksikliklerden münezzehtir. Yerin göğün yaratılışını bileceğim, aynanın karşısında kendimi bileceğim, insanoğlunun sindirim sistemini bileceğim. Mesela insanoğlunun nasıl nefes aldığını bileceğim, şu kainattaki mükemmel düzeni bileceğim. Mesela bir böcekle ilgili Allah'ın yaratmadaki o harika sanatını bileceğim. Mesela işte bunlar benim gerçekten bu Allah bütün eksikliklerden münezzehtir, dedirtecek bana. O zaman işte zikir bana bir fayda verir. Yani dil ile yaptım, ecir aldım. Manaları hazır tuttum, kalbimi şey yaptı, kalbimin katılığını giderdi. Günahlarla oluşan o katılığı götürdü. Neden dolayı böyle olduğu üzerinde, manaları üzerinde tedabbür ve tefekkür ettim? Zikir işte o zaman beni şeye çıkardı. Yani artık Allah dostu dediğimiz, Allah Allah'a yakın olan insanlar demiş olduğumuz zümreye beni çıkardı. Birincisi için vakte ihtiyacımız var mı? Kesinlikle. Birincisi için hiçbir vakte ihtiyacımız yok. Ve bu diğer ikisi olmuyor diye birincisini kesinlikle terk etmeyeceğiz dedik. Zikirdeki en büyük şeyi söylüyoruz yani. En büyük kaideyi söylüyoruz. İkincisi, ikisini yapamıyor muyum? Birincisini yapacağım. Birincisi için Ayşe annemiz ne diyordu? Peygamberimiz her halinde Allah'ı zikrederdi. Doğru mu? Her halimizde Allah'ı zikredeceğiz. Allah Resulü sahabeye ne diyordu? Dilin Allah'ın zikri ile ıslak kalsın. Ey Allah'ın Resulü! İslam'ın şeriatları çoğaldı. İslam'ın şiarları çoğaldı. ''Bana öyle bir amel göster ki ona yapışayım, tutunayım ona.'' Aleyhisselatü vesselam dedi ki, ''Dilin Allah'ı zikretmek ile ıslak kalsın.'' Bak bu çok önemli. Yani farkında olsan da olmasan da dilin ıslak kalsın, dil dönsün diye. Bu birincisi, doğru mu? Bunun çok büyük faydası vardı. Neydi faydası? Bir ecir. Yani kıyamet gününde karşımıza ecir olarak çıkacak. İkincisi neydi? Biz farkında olsak da olmasak da bizi batıldan meşgul ediyor. ki. Yani adam Allah'ı zikrederken aklında bir çok... İçki içmeyi, ondan sonra zina yapmayı, kumar oynamayı... Adam aklından bunları geçireme Utanır kendine, hatırlatır kendine. Ayrıca şunu ders olarak görmüşük biz. Salih amel, beraberinde salih amel doğurur. Yani tevellüd eder. Kötü amel kötü amel tevellüd ettirdiği gibi, salih amel de salih amel tevellüd ettirir beraberinde. Bunu Ama vakit bulduk diyelim. Mesela oturabiliyoruz, yerimizdeyiz, sabitiz. Bu sefer zikirlerin manaları üzerinde, manalarını aklımıza getirerek bunu yapacağız şeklinde daha böyle o karanlık bir yerde oturup Allah Azze ve Celle'yi zikredip gözlerimizin yaşarmasını istediğimiz yerde ise o zaman da bu sefer neden dolayı biz Allah'a hamd ediyoruz onu tesbih ediyoruz, onu tehlil ediyoruz onu tekbir ediyoruz mesela bunlar üzerinde tedebbür edeceğiz tabi şunu da söylemiştik kardeşler teoride bir takım şeyleri dinlemek insanı ikna eder fakat pratikte insanın bunları denemeye sokması İnsanın bunların faydasını bizzat görmesi, insan onlara yapışıp onları terk etmemesine vesile olur. Yani bu öğrendiklerimizi en azından bir hafta, on gün bir, bir deneyelim. Yani selefin anlattıklarını gerçekten yaşayabiliyor muyuz? E şeklinde bir uygulama sahasına koymamız gerekiyor. Zaten o gün derste de söylemiştik, insan her zaman bir ameli severek yapamayabilir. Yani insan bir amele muvaffak olmuşsa ve bunu severek yapıyorsa Allah'a iki defa hamd edecek. Ama insan bir amele muvaffak olmuş sevemeye, yani sevmeden zorla yapıyorsa gene Allah'a iki defa hamd edecek. Bir, onu bu amele muvaffak kıldığı için iki, nefsi istemediğine rağmen ona o nefisle mücadele etme iradesini verdiğinden dolayı Allah'a hamd edecek. Yani her zaman insan zevk alarak, lezzet alarak Allah'a kulluk etmez. Bazen lezzet alarak, bazen kendini zorlayaraktan insan Allah'a kulluk eder. Niye? Çünkü biz şuna inanıyor muyuz hep beraber? Hayatımızda bulunan her şey, Allah'ın bizi kendisiyle imtihan ettiği vesilelerden bir tanesidir. Buna inanmayan var mı içimizde? Hayatın içindeki her şey, Allah'ın bizi kendisiyle imtihan ettiği vesilelerden bir tanesidir. Mesela siz hiç şunu düşündünüz mü? Hoca bizim için bir imtihan vesilesidir. Yani diye. Düşünmemişseniz ya hata etmişsiniz. Mesela ben sizin için bir imtihan vesilesiyim. Misal. Nasıl diyeceksiniz? Yani Hoca bize Arapça öğretiyor, hoca bize ders veriyor, yolu aydınlatıyor. Niye hoca imtihan vesilesi olsun? Sen, ben senle ilişkiye girdiğim anda senin bana karşı sorumlulukların var. Doğru mu? Bir ders yaptığın zaman senin bana vermiş olduğun sözler var. Mesela ben senin için bir imtihanım, sen de benim için bir imtihansın. Sen yokken benim başım, kafam, kulağım rahattı. Ama sen varken ben senin hesabını da Allah'a vereceğim. Sen de gevşeklik yapsam, e, senin hakkını ödemesem, sana öğretmem gerekeni öğretmesem, sana anlatacağım dersi hazırlamasam. E, misal, kıyamet gününde işte sen benim için bir imtihan vesilesi olmuş oldum, misal. Anlaşılıyor değil abiler. Yani hayatımızda ne var ise o bizim için bir imtihan vesilesidir. E, amellerimiz de böyledir. Aynı zamanda bütün amellerimiz de bizim için birer imtihan vesilesidir. Nasıl imtihan vesilesidir? Allah seni şeye muvaffak kılar, kendini zikretmeye muvaffak kılar. Bu senin için bir imtihandır. Hele bakar Allah, sen sırf lezzet aldığından dolayı mı Allah'ı zikrediyorsun? Yani Allah'ın zikrini bir yemeğe mi indirmişsin, bir dondurmaya mı indirmişsin? Hani dondurmanın tadını beğendiğin için dondurma yiyorsun, mesela Allah'ı da tadını beğendiğinden dolayı mı zikrediyorsun? Yoksa sen Allah'ı, Allah senden kendisini zikretmesini sana emrettiği için, Allah'ı zikrederek Allah'ı razı etmek için mi Allah'ı zikrediyorsun diye? Allah seni bazen bununla da imtihan eder. Ameli sana ağır getirir, ameli sana zor getirir, seni imtihan eder. İlim talep ediyorsun mesela, Allah bazen içine bir istek koyar, o istekle ilim talep edersin. Bazen Allah o isteği çeker alır, hele der, bakayım. İlim talebi farzdır. Sözden ve kabulden önce ilim. Bu adam bunu tasdik ediyordu, misal. Ama şimdi ilmi sevmiyor. İlme karşı içinde bir istek yok. Hele bakayım, yine ilim okuyacak mı? Yoksa ilimden yüz çevirecek mi? diye. Onun için kardeşler, her amel veya hayatımızda bulunan her unsur bizim için bir imtihan kaynağıdır, tamam Tabii böyle bakarsak imtihanın hakkını verebiliriz. yani. Hayatımızdaki her şeyi bir imtihan olarak görürsek o imtihanın hakkını verebiliriz. Fakat imtihan olarak görmediğimizde ona imtihan muamelesi yapmamız mümkün ee, olmaz. O zaman da biz beraberinde kaybetmiş oluruz. Onun için zikir dediğimiz zaman zikirin üç mertebesini anlatmıştık zaten. Sakın e, bu üç mertebede bir tanesini yapamadım diye diğerinden kendinizi alıkoymayın. Burada bir şey daha anlatmıştım. Önemli olduğu için tekrar ediyorum. O da neydi? İslam'da şu an insanlarda var olan bir mantık yoktur demiştik. Neydi o mantık? Ya hep ya hiç. Doğru mu? Ya hep ya hiç. İslam'da böyle bir mantık türü yok. Yani bir şeyi yapabiliyorsam doğru düzgün yaparım. Yapamıyorsam doğru düzgün yapmam. Mantığı İslam'da böyle bir mantık yok. Niye diyeceksiniz? Niye İslam'da böyle bir mantık? Yok. Şundan dolayı yok. İttekunnara velev bişikqi temre. Ateşten velev bir kurmanın parçasıyla bile yarısıyla bile sakınacak olursanız ateşten sakının diyor aleyhissalatü vesselam. Doğru mu? Yani evinizi verip ateşten korunmak, arabanızı verip ateşten korunmak, kazandığınız serveti verip ateşten korunmak, tamam bu da var Ebu Bekir gibi. Ama aleyhissalatü vesselam yani tabiri caizse şunu diyor, Ebu Bekir gibi malının hepsini veremiyorsan, Ömer gibi malının yarısını veremiyorsan, Ebu Dehdah gibi altı yüz tane ağacını veremiyorsan, Talha gibi Medine'nin en güzel suyunu getirip Allah Resulü'nün önüne koyamıyorsan, İnfak etmeyeceksin diye bir kaydı yok. <gülüyor> Doğru mu? İnsanlara iyilik yapamıyorsan, insanların sıkıntılarını gideremiyorsan, Müslüman kardeşlerin seni yardıma çağırdığında yardım edemiyorsan, benden Müslümanlara hayır gelmez demeyeceksin. La tahqiranna an bi küçük görme diyor Aleyhisselatü vesselam. Böyle kardeşinin kardeşine güler yüzle onun karşısına çıkmak olsa bile Anlaşılıyor değil abiler. Yani en üstünü yapamıyoruz, <gülüyor> en ortasını yapamıyoruz diye, en altını terk etmeyeceğiz. Tamam? Özellikle ilim talebelerinde mesela en çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesi ne? Şu, iki boyutlu, hem amel konusunda hem ilim konusunda. Mesela şimdi adam diyor ki bir program asmış duvara, sabah kalktı geç kalktı birinci programı yapamadı. Öğlen bir iş çıktı. Hastalandı, dişi ağrıdı, bir arkadaşına yardım etti, onu da yapamadı. Öğlen namazını kıldı, öğleden sonra şimdi boş kaldı. Elini alıyor başının arasına, bugün gitti. Bugün nereye gitti? Daha bugünün bitmesine 10 saat var mübarek. Daha öğlendesin yani. Doğru mu? Nereye gitti bugün yani? Daha 10 saat var. Birinciye çarpat, at, Allah'tan yardım iste. İkinciye çarpı at, Allah'tan yardım iste. Üçüncüden Bismillah'te başla. Doğru mu? Yani iki taneden mahrum oldun diye üçüncüden niye kendini mahrum bırakacaksın? Veya bugün üç tane müzakeren var, üç tane ders hazırlayacaksın, örnek veriyorum. Bir tanesini yaptın, iki tanesini yapamadın. Vakit yetmedi mesela. Olmuyor deyip kalemi bırakmak yerine, bir taneyi yap git, hocanın karşısına de ki bugün bir taneyi yapabildin. Bir tane dersin müzakeresini ver hocaya, kurtul, Allah'tan yardım iste. Umulur ki Allah sana kapıları açar. Mesela, amel de böyle. Mesela şimdi dinliyor dersleri, okuyor kitapları, i̇şte zikir yapmak lazım, gece kalkmak lazım, oruç tutmak lazım, i̇şte şöyle etmek lazım. Şimdi bunları benim yapmam mümkün değil diyor adam. Misal, Bazılarını mümkün değil ben yapamam diye. Kimisine vakit sorunu var. Kimisine beden sorunu var. E Mesel. E ne yapayım? E tam hiçbir yani hepsini yapamıyorsan diye hiçbirini yapmayacaksın diye bir kural yok. Doğru mu? Oruç tutamıyorsan Allah'a dua et. Dua etmek vakit alıyor mu sende? Ders aralarında 5 dakika otur Allah'a özelle dua et. Gece namazına kalkamıyorsan Allah'a tesbih et. Kuşuk namazını kılamıyorsan, o anda dersle meşgulsan, ders vermen gerekiyorsa, misal, sana zikri hatırlatan bir şey koy oraya, Allah Resulü'nün gösterdiği gibi. Dört defa, beş defa bir zikri yap, kuşuk namazına muadil olsun. Misal, 360 tane sadakanı veremiyorsan iki rekat namaz kıl, paran yoksa o kadar, tesbih yapacak vaktin yoksa o kadar, kalk iki rekat namaz kıl, hepsinin üzerini ört. Yani, ya hep ya hiç mantığı, hem kulluğu hem ilim talebini talebeni Allah bullak eden bir mantıktır. Tamam kardeşler? Ne yapacağız? Peki diyecekse bundan nasıl kurtulacağız? Yani herkes kendinden bir parça buluyor mutlaka. E bundan, ya hep ya iş mantığından. Ne zaman ki kendi kendimize nasihat etmeyi öğrendik, ne zaman ki kendi kendimize nasihat etmeyi öğrendik, bu problemlerimizden o zaman kurtulacağız. Tamam? Size bununla alakalı bir şey de anlatayım. Yani faydalı olsun diye bunu anlatacağım. Burada Mısır'da kalan yok işinizde Allah'a emanet yok. Şimdi Mısır'ın çok kötü bir havası var. Hava şöyle mesela evden dışarıya çıktığınızda 10 dakika 15 dakika dışarıda durduğunuzda ölüyorsunuz yani hani o hava öyle bir pis bir havası var ki yani o gün gelmeniz lazım duş almanız lazım yatmanız lazım mümkün değil insan gözünü açamıyor belki de biz bizim yabancılar için böyle bir şey geçerli bir de Mısır'da gündüz hayatı diye bir şey yok gece hayatı var yani memur adam bile gece 3'te dörde kadar oturuyor 3'te 4'te yatıyor şimdi oraya gittik zaten gece gürültü var ses gürültü şey gündüz işte millet uyuyor sessizlik gündüz yani gündüz ders çalışayım desem bile uykun geliyor öyle bir sessizlik var ki gecenin sessizliği gibi uykun geliyor normalde Türkiye'de mesela yatış saatimiz var belli bir saatimiz var orada olmuyor yani o kadar yattığın zaman yapamıyorsun hani işte gözler açılmıyor perişan oluyorsun hasım ben de bir tane hocayı dinlemiştim bununla alakalı bir ders anlatmıştı beni çok etkilemişti yani yaptığı konuşma Mesela biraz kötü olduğumda tekrar kasetti, kaseti koyuyordum. Tekrardan dinliyordum misal, yine kendime geliyordum. Yani uykum gelmiyordu misal, onu dinlediğimde uykum gelmiyordu. Fakat etkisi gidince tekrardan, He, şunu anladım. İnsanoğlunun mazodu nasihat. Yani demek ki o adam her gün benim yanımda olsa, bana her gün aynı uslupla nasihat etse o problem ortadan kalkacak. Ben de onun anlattıklarını biraz daha katılaştırdım. Yani daha ağır ifadelerle bir tane A4 kağıdına yazdım. Sabah ilk kalktığımda Kur'an ezberiyle başlıyordum. Mesela bugün ezberimi bitirdim diyelim. Yarınki sayfanın içine koyup Kur'an-ı Kerim'i kapatıyordum, ezber Kur'an'ı koyuyordum masanın üzerine. Yarın uyandığımızda Kur'an-ı Kerim'i açtığımda önce onu okuyordum, bir e, beni perişan ediyordu o yazdığım şeyler. Ondan sonra onu tekrar bir sonraki sayfaya koyuyordum, ondan sonra okumaya başlıyordum. Zaten bir ay falan öyle devam ettikten sonra problem bitti. Beden ona alıştıktan sonra o kağıdı topladım attım, işimiz bitti o kağıtla. Yani şunu anlatmak istiyorum kardeşler. Hayatımızda var olan problemlerle alakalı. Mesela biri bize nasihat etti diyelim. O nasihatin bizim üzerimizde etkisi olduğunu fark ettik. Yani o an kalbimizin harekete geçtiğini, bir şeyler yapma isteğini duyduğumuzu fark ettik mesela. Sonra bu etkinin gittiğini görüyoruz. Mesela bazılarımızda bu iradeye göre değişir. Hiç adım atamaz. Bazısı adım atar, sebat edemez, üzerinde 3-4 gün sonra tekrardan başa döner. Bunu halletmenin yolu nedir? O faydalı nasihati bizim kendimize yapmamızdır. Tamam? O faydalı nasihati bizim ya sözlü, kendi kendimize bir şeyler anlatıp, ya yazılı, artık hangisi insan üzerinde etkiliyse, onu bilmiyorum. Ama kendimize bunları hatırlatmamız lazım. Ya da ses kaydı yapıp, kulağımıza takıp, kendi kendimize aynı şeyleri dinleyerekten, ta ki o problemleri kendi hayatımızdan def edelim, kendi hayatımızdan atalım. Aksi halde bekleyerek, adım atmayarak, doğru mu? İnsanın kendi hayatındaki problemleri değiştirmesi mümkün değil. Ağlamak, sızlamak çözüm değil. Sürekli eleştirmek, sürekli yapamıyorum, edemiyorum demek, bunlar çözüm değil kardeşler, tamam Çözüm nedir? Çözüm. Çözüm, insanın adım atmasıdır. Adamın yolu da nedir? İnsanoğlunun mazotu nasihattir. Öğütür. Çünkü Allah bir toplumu, yeryüzünün en kötü toplumunu öğütle terbiye etmiştir. Doğru mu? Allah sahabeyi mucizeyle mi terbiye etti, öğütle mi terbiye etti? Sahabe yani peygamber sahabe iyi bir şey anlatmak istediğinde eline taş aldı, taşları konuşturdu. Terbiye olun ha, mı dedi. Allah Resulü yok, nasihat etti onlara, öğüt verdi onlara. Onlar da bunu iyi kulak verdiler. Sonra bunu nefislerine koydular. Sonra nefisleri kendilerine nasihat etmeye başladı. Bu şekilde Allah'ın izine yola devam ettiler. Onun için bizim için de aynısı geçerli. Ders çalışmayla ilgili, Allah'a kulluk etme ile ilgili, öğrendiklerimizle ilgili, sorumluluklarımızla ilgili problemlerimiz olabilir. Ama bunlar çözülmeyecek problemler değildir. Zaten çözülmeyecek inancına kapılmak en büyük kötülüktür. Doğru mu? İnsanın kendine yapabileceği en büyük kötülüktür. Onun için ve şunu unutmayın kardeşler, hayatınızda başardığınız şeyleri bir kağıda yazarsanız çözülmeyecek bir şey olmadığını görürsünüz. Ya mesela bende bir sıkıntı var. Ben ben bunu şey yapamam diyorum. Ben ben bunu yapamam. Niye? Yani sen hayatında bütün yapman gerekenleri yapamadın da mı e bu seni bu kadar umutsuzluğa sevk etti? Bir otur bakalım. Buradaki bir öğrenci için söylüyorum. Diyelim ki adam diyor ki ben bunu yapamıyorum diye. Otur önce bir ezberlediklerini yaz bir kağıda. Ezberlediğin hadisleri yaz bir kağıda. Bugüne kadar bitirdiğin kitapları yaz bir kağıda. Mesela bitirdiklerinden olduğun sınavların neticesini yaz bir kağıda. Mesela yaptığın dersleri yaz bir kağıda. Geçirdiğin vakti yaz bir kağıda. Nefsine mücadele edip de kazandıklarını yaz bir bakacaksan o Allah'ın izni aslında yaptıklarımız yapamadıklarımızdan çok daha fazla hayatımızda. Ama şeytan ne yapıyor? Bizi yese düşürmek için sürekli yapamadıklarımızı gözümüzün önüne getiriyor. Yapamadıklarımızı hatırlamaktansa yapabildiklerimizi hatırlayıp hem amel konusunda hem sorumluluklar konusunda hem elim talebi konusunda yapabileceklerimizi yapmamız emin olun ki bizim için çok daha hayırlıdır. Meramımı anlatabiliyorum değil? İnşallah devam ederim kardeşim. Dedi ki zikir meselesini şey yaptı burada. Bu konuda asıl delil hangisidir dedi abiler? Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. E la inne bi zikrillah kulub. Onlar ki iman edenler kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. Dikkat edin. Kalpler Allah'ı zikretmek ile mutmain olur. O zaman Allah'ı zikretmenin birinci faydası nedir? Allah'ı zikretmenin birinci faydası Kalplerin mutmain olmasıdır. Mutmain olmak ne demektir? Mutmain olmak. tumani ne kelimesi? Hatırlıyor musunuz Tumaani ne kelimesini? Namazın ruhünlerinden hatırlıyorsunuz değil mi? Mutmainlik Tumaani ne kelimesini? Ne demek itmaanne? tumani ne veya <gülüyor> Bak ifadeye dikkat et. Kemiklerin tam yerine oturması. Namazda tümâni ne dediğimizde, mesela ben ruki, ayaktayım, rukuya geldim, tam benim bu şekilde eğilecek, orada karar kılacak, orada sükunet bulacak, ondan sonra ayağıya kalkacak. Tamam Zikir kalpleri mutmain kılar. Ne, ne demek istiyoruz zikir kalpleri mutmain kılan? İki şeyden kalbi mutmain kılar. Bir, itikadi şüphelerden kalbi mutmain kılar. İkincisi, dünyanın stresinden, sıkıntısından kalpleri mutmain kılar. Tamam itikadi İtikadi şüphelerden kalbi mutmain kılar. Mesela rızık konusunda insanın endişesi kalmaz. Allah'ın rahmeti konusunda insanın endişesi kalmaz. Yani kalp sürekli bir endişe içerisindedir. Hayata bakar, kendine bakar, eksikliklerine bakar. Aslında diyorlar ya hani en hayırlı şahit insanın vicdanıdır e diye. Vicdan e demiş olduğumuz şey, insana sürekli senin halin harap, senin halin perişan der. İnsan Allah'ı zikrettikçe, kalp o itikadi şüphelerden kendini arındırmaya başlar. E, sabit e, kalır. İkincisi ise, dünyanın stresinden, mesela sürekli farkındaysanız, bilmiyorum, yani kendi nefsinizi muhasebe ettiyseniz, insan sürekli bir korku endişe halindedir. Yani sürekli insanda böyle bir rahatsızlık. Tabi bunun için iyi bir muhasebe lazım. Yani insanın kendi kalbini, içinden geçen sesleri, dikkatli bir şekilde dinlemesi lazım. Çünkü insanın içinden geçen seslerin kaynağı ikidir. Ya şeytandır, ya nefistir. Yani ya harici şeytandan geliyor, ya dâhili nefisten geliyor. Bunlar da insanın saadetinin inlikte, insanın şeyinin, huzursuzluğunun da e, stresli olduğunu bildikleri için sürekli stres üretiyorlar insan için. Hangi konu olursa olsun ona dair bir endişe, ona dair bir sıkıntı. İşte zikir Allah Azze ve Celle'yi anmak o stresi, o sıkıntı o belirsizlik halini, ne olacak halini insandan giderir Allah'ın izniyle. Onun için Allah Azze ve Celle'yi zikretmek lazım. Kalplerin mutmainliğinde asıl olan da Beraberinde budur. İkincisi ise kardeşler, zikrin bize getireceği ikinci fayda. Biz Allah'ı zikrettiğimiz zaman, bundan çok daha büyük bir şey bizim karşımıza gelir. Allah bizi zikreder. وَلَزِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرٍ Allah Azze ve Celle'nin insanı zikretmesi çok daha büyüktür. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ Beni zikredin, ben de siz zikredeyim. Yani siz benim adımı anın. Allah din, la ilahe illallah din, subhanallah din. Allah diyor, ben de siz zikredeyim beraberinde. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor, İmam Müslim rivayette diyor, انا عند zanni abdi bi. Ben kulumun beni zannettiği şey üzereyim. Yani Kulum beni nasıl zannederse, ben de o şekildeyim. ise iyi, kötüyse kötü. Diyor ki Allah devamında, اذا ذكرني nefsihi نفسه ذكرته في نفسه O beni kendi nefsinde zikrederse, ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Yani düşünün, alemlerin Rabbi olan Allah sizin adınızı zikrediyor. Yani Peygamberimiz bir gün Ubey ibn Nukhab'ı yanına çağırdı. Ey Ubey dedi, Allah sana falanca sureyi okumamı istiyor. Ey Allah'ın Resulü dedi, Allah beni isimlendirdi mi? Hani Allah azze ve celle benim ismimi mi andı? Yani Ubey ibn Nukhab'a git, be yine suresini oku mu dedi Allah sana ve bunun karşısında oturup ağladı misal. Yani Allah'ın kendini zikretmiş olmasını. Fakat biz Allah'ı kendi nefsimizde zikrettiğimiz zaman Allah Azze ve Celle de bizi kendi katında zikrediyor. وَاِنْ زَكَرَانِي ف۪ي مَلَئِنْ وَكَرْتُهُ ف۪ي مَلَئِنْ خَيْرٍ minhu. <مِّنْهُ> Beni bir toplulukta zikrederse, burada olduğu gibi mesela, ben de onu bir topluluğun içerisinde zikrederim diyor Allah Azze ve Celle ve daha hayırlı. Bu daha hayırlığı iki şekilde tefsir edebiliriz. Bu daha hayırlığı iki şekilde tefsir edebiliriz, daha hayırlı bir topluluk. Biri melekler, iki dünyadaki salih insanlar. Birincisi melekler. İkincisi dünyadaki salih insanlar. Meleklerin katında Allah nasıl zikrediyor? Yine İmam Müslim rivayet ediyor. Bir gün aleyhissalatu vesselam çıktı. Baktı ki ashabı oturmuş. Allah'ı zikrediyorlar. Yani oturmuşlar. مَا اَجْلَسَكُمْ dedi. Sizi burada toplayan, sizi burada oturtan şey nedir ey sahabem? Dediler ki Allah'ın bize verdiği nimetleri, Allah'ın bizi hidayet edişini anmak ve Allah azze ve celle'yi hatırlamak istiyoruz. Dedi ki gerçekten siz bunun için mi buraya toplandınız? Onlar da dediler ki, ''Evet ey Allah Resulü, biz Allah'ın bizi hidayet edişine ve bize verdiği nimetlere hamd etmek, şükretmek için, zikretmek için buraya toplandık. Vallahi dedi, ben sizi töhmet etmek için bu soruyu sormuyorum. Yani hani size inanmıyorum da başka bir sebebi var, bunu sormuyorum. Bana Cibril geldi ve Allah'ın sizlerle övündüğünü söyledi. Yani Allah Cibril'i çağırmış, ''Bak bu kullarımı görüyor musun?'' demiş. ''Ben bunlarla övünüyorum. Bunlar beni oturup anan zikreden insanlardır.'' diye. Ve Cibril de gelip bunu Allah Resulü'ne haber vermiş. Allah ne yaptı bu şekilde? Kendini zikreden bir topluluğu daha hayırlı bir topluluk olan meleklerin içerisinde hayır ile zikretti. İki, Allah azze ve celle dünya ehlinin içinde bizi zikreder. Salih insanların içerisinde. O da neydi? Innellezina amenu ve amilus salihati seyecalu lehumur rahmanu wuddah. İman edenler ve salih amel işleyenler Rahman onlar için bir sevgi kılacaktır diyor Allah azze ve celle. Sevgiden kastı ne? Bunu zaten hadis izah ediyor bize. Allah diyor peygamberimiz birini sevdiğinde Cibril'i çağırır. Ey Cibril'ler ben falanı seviyorum sen de onu sev. Cibril onu sever ve sema ehline nida eder. Ey sema ehli Allah falanı seviyor siz de onu sevin. Sema ehli de onu sever ve yeryüzünde o insan insanların kalbine o insan için kabul konur diyor Allah Azze ve Celle. Salihlerin kalbine kabul konması, salihlerin Müslüman biri hakkında konuşması, onun zikretmesi, onun şanını yüceltmesi bu... Allah azze ve celle'nin Müslüman kuluna onu zikretmesinin karşılığında vermiş olduğu şeylerden bir tanesidir. Tamam? 3 En zorlu zamanlarda zikir insan için sebattır. En zorlu zamanlarda zikir insan için sebattır. Ya <gülüyor> eyyuhellezine <gülüyor> amenu iza laqitum fi'aten fa'thbutu ve zkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Ey iman edenler, bir taife ile karşılaştığınız zaman sebat edin. Allah'ı zikredin. Bir taifeyle ile karşılaştığınız zaman sebat edin, kaçmayın, arkanızı dönmeyin ve zikredin diye. İnsanoğlunun korkularını depreştiren hangi vaka olursa olsun bu bir kafirin, bir güç sahibinin insanı yakalaması, insanı tutması, kabzasını alması olabilir. Bu bir Müslümanın esir olması olabilir. Bu bir Müslümanın işkenceye maruz kalması olabilir. Bu bir Müslümanın yani kabir fitnesine Peygamberimizin denk tuttuğu kılıçların parıltısını görmesi olabilir. Kurşun seslerini duyması olabilir. Mesela savaş esnası olabilir. Veyahut da bir insan eşin eşinden, çocuklarından dolayı bir korkuya kapılabilir. Hani bir zarar gelecek onlara, bir sıkıntı olacak diye insanın korkusunu harekete geçiren ne olursa olsun o anda insanın ayaklarını sabit kılan yani korkunun insana hükmetmesini değil de insanın korkuya hükmetmesini sağlayan en önemli unsur zikirdir. Birçok insan bu tip durumlarda yanlış yapar. Küfre veya nifaka bu tip durumlarda düşer. Yani korku açığa çıkar. Bu fıtri bir şeydir. Fakat insan o korkuyu kontrol altına alamadığı için korku üçüncü bir yol yok zaten. Ya sen onu alacaksın, ya o seni kontrol altına alacak. İnsanın dünyevi korkuları insanı kontrol altına aldığında sonu ya küfürle bitiyor, ya nifakla bitiyor veya da fıskla bitiyor. Yani hayırla bitmesi mümkün değil. Peki bunun içinden çıkmanın yolu ne? Bunun içinden çıkmanın yolu Allah'ı zikretmek. Tabii şununla beraber, yani şunu hatırlamakla beraber normal zamanında Allah'ı zikretmeyi bilmeyen bir adamın bütün duyguları harekete geçmiş ve korkuları azmışken Allah'ı zikretmesi mümkün değildir. Doğru mu? Ya mesela herkes bunu biliyor. Hani Allah zikredildiği zaman insan hayatındaki birçok problemden kurtulacak. Bunu herkes biliyor. Fakat insanların bir çoğu bunu yapmıyor. örnek veriyorum. Doğru mu? Niye yapamıyor insanlar? Çünkü normal zamanında yapmadığından dolayı ihtiyaç duyduğu zaman da Allah'a teveccühle ondan yüz seviliyor. Hani Allah Resulünün bize tavsiyesi neydi? İhfazillaha yahfazuke. <gülüyor> İhfazillaha tecide tujahuke. Allah'ın seni muhafaza etmesi, yöneldiğin her yerde Allah'ı bulmanın neye bağlamıştı peygamber bunu? Bunu neye bağlamış peygamber? Bu cümle mesela şöyle bir soru sorsam size. İhfazillaha <gülüyor> yahfazuke diyoruz. Yahfazuke <gülüyor> niye burada meçzum? Yahfazuke'nin <gülüyor> burada mezun olmasının sebebi? Tamam. Ha bu cümle şart ve cevap manası içerdiğinden dolayı doğru mu? Araplar bu tip cümleler şart ve cevap manası içerdiğinden dolayı bak ikincisini ne yapmışlar? İkincisini meçum kılmışlar. Doğru mu? İlleti bu. Yani ne olmuş oluyor? Şart senin zamanında Allah'ı koruman ve cevap ve ceza olarak da ihtiyaç duyduğun zaman Allah'ın seni korumasıdır. Şart senin Allah'ın hududlarını muhafaza etmen. Yöneldiğin yerde Allah'ı bulmana seni götürür. Bunun şartıdır. Onun için yani biz normal zamanlarımızda Allah'ı zikretmezsek ki hadisin bir lafzında, ihtilaflı olan bir lafzında Peygamber aleyhisselatü vesselam ne diyordu? Te'arraf ila Allahi fi raka ya'rifuke Sen rahatlık anında Allah'ı bil, Allah'ı tanı, o da seni şiddet anında tanısın diye. Onun için zikir korkuların depreştiği yerlerde insanın korkularını kontrol altına almasının en güzel ilacıdır, en kolay yoludur. Fakat hangi şartla korkular depreşmeden önce insanın Allah'ı zikretmeyi hayatında bir alışkanlık haline, bir salih amel haline getirmesi kaydıyla. Son olarak da zikir bize ne fayda katar kardeşler? Kıyamet gününün sıkıntılarından, insanı kurtaracak olan salih amellerden bir tanesi de zikirdir. Biliyorsunuz, kıyamet gününde hesaptan önce çok çetin bir sahne var. Yani Allah Azze ve Celle'nin bir kıyamet zelzelesi var mesela. Değil mi zelzele? Zelzeleden kastımız ne? Kıyamet zelzelesinden kastettiğimizin ne olduğunu söyleyecek olan var mı? Ya اَيُوهَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ şeyun عَزِيمٌ Muhakkak ki, kıyamet gününün zelzelesi çok şiddetlidir. Niye? Yoma taronha, tethelu kül murzigatın ama ardıgat, ve tda'u kül zat hamnın hamla ha, ve tırı nasa sukara, vma hum bi sukara, Sen o gün emzikli annelerin çocuklarını terk ettiklerini unuttuklarını göreceksin. Yani bir annenin çocuğunu en çok hatırladığı dönem çocuğun emzikli olduğu dönemdir. Ona rağmen anne çocuğunu unutacak diyor Allah Azze ve Celle. Başka, ve tda'u kül zat Bütün hamileler düşük yapacaklar. Yani o çocukları düşürecekler, karınlarında tutamayacaklar. وَتَرَ sukara سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا Sen insanları sarhoş göreceksin fakat onlar içki içmiş değillerdir. Yani o anın dehşetinden sarhoşluğa kapılmışlardır. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَزِيْهِ Bu birinci manzara. Doğru mu? Niye insanlar peki böyle olmuş? Çünkü Allah güneşe emretmiş. Ve güneş insanların bir karış tepesine yaklaşmış. Bir taraftan insanların beyni diyor. Bir taraftan herkes günaha oranında terin içerisine batmış. Yani kimisi dizine kadar, kimisi göbeğine kadar, kimisi buraya kadar. Böyle bir manzarada Peygamberimiz diyor, "Sebaatun yuzilluhumullahu fi zil yom la zil illa zilu fi zil yom la zil illa zilu." Yani sınıf insan var. O gün hiç bir olmadığı günde Allah azze ve celle onları Bunlardan bir tanesi de kimdir? Bunlardan bir tanesi hâli olduğu bir ortamda, yani hiç kimsenin görmediği yerde, Allah korkusundan dolayı Allah'ı zikreden ve gözleri yaşanan insandır. Yani zikir, insanı kıyamet gününün sıkıntılarından kurtaran en önemli yollardan bir tanesidir. Ondan dolayı, yani bu anlatmış olduğumuz dersten, hani çıkarmamız gereken netice nedir yani dersek, zikir, şöyle düşünün kardeşler, biz hep bir şey anlatıyoruz ya, dil, insanın başına en çok bela olan organdır. Çünkü insan bedeninde en çok hareket eden İnsana hareketinin farkında olmadığı ve insanın başına en çok sıkıntı açan organ bu hem Allah Resulü'nün söylemidir zaten. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyecek olan şey nedir? İnsanların dilleriyle kazandıkları. Zikir ise işte bunun panzehiridir Yani bu bir zehirse insan hayatında zikir bunun panzehiridir İnsan ne kadar çok dilini Allah'ın zikriyle meşgul kılarsa dilin afetlerinden o kadar kendisini korumuş olur. Diyelim Allah Azze ve Celle bizi kendini hakkıyla zikreden ee, kalbiyle manalar üzerinde tedebürü ederek dilini Allah'ın zikriyle ıslak tutan ilim talebelerinden eylesin. Allah'ım ve Sorularımız var mı kardeşler? Soru sormak isteyen. Konumuzla alakalı veya konumuzun dışında soru sormak isteyen var mıdır? Tamam. Tamam. Sünnette bu şekil bir zikir yok. Yani mesela ''Ya Hamid, Ya Hamid, Ya Hamid'' Bu şekil bir zikir Peygamberimizde yok. Taziye'de ne var? Mesela ''El Hamid, El Gafur, El al Vedud'' Allah'ın isimlerini anmak şeklinde var. Yani tekrar etmek anlamında. veya da mesela bunları işte ne yapmış Aleyhisselatü Vesselam? ''Subhanallah ve bihamdihi'' mesela gibi. Ee, doğru mu? İşte daha uzatmış ''Subhanallah ve bihamdihi'' ''Hadada halkihi'' gibi ekleme yapmış mesela üzerine. Tek bir lafzı sürekli tekrar etmek, sünnette böyle bir şey yok. E sünnette böyle bir uygulama yok. Ne yapacağız? Ya isimleri beraber zikredeceğiz? Allah Azze ve Celle'nin... Veyahut da Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın gösterdiği şekilde Allah'a zikredeceğiz. Ben örnek vermemin sebebi şuydu. Bir, yani bir zikirden nasıl... Elhamid, hamd el Hamdla ilgili bütün zikirleri kuşatıyor çünkü. Yani sen niye Elhamdülillah diyorsun? Allah Elhamid olduğundan dolayı. Yani Elhamdülillah'tan dolayı mı Allah Elhamid'tir? Yoksa Elhamid olduğundan dolayı mı sen Elhamdülillah diyorsun? Allah'ın isimini yani kulluk neye göre yapılır? Allah'ın isim sıfatlarına göre yapılır. Önce Allah'ın isim ve sıfatlarını tanıyacaksın. Ondan sonra Allah'a kulluk edeceksin. Doğru? E beraberinde. Onun için ben örneği onun için verdim. Hani bir elimizde pratik örnek olsun e, diye. E, şeklinde ama en güzeli sünnete varit olmuş olan zikirlerle Allah'a etmektir ki bunu birleştirmenin yolu mesela ikidir. İki zikir çok önemli İslam'da. La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehu l-mulku ve lehu'l hamdu ve ala kulli şey'in habib. Bu da subhanallahi ve'l hamdulillahi ve illallah ve Allahu ekber ve la havle illa billahi'l şeklinde. Bu ikisi sünnette en çok varit olan zikirlerin toplanmış hali olan zikirler. Bunların nerelerden öğrenebilirsiniz? Ben iki tane çalışma tarzı söyleyeyim size bununla alakalı. Ben yanlış hatırlamıyor isem, bu Allah adamış gençliklerde yazmıştım sanki ama yazmamış mıydım bunu? Ya bunu ben nerede yazmıştım? Bunu içerideyken bitiremediğim o şu an abinin elinde olan ahlak esasları kitabında vardı. Anlatayım da inşallah size. Ben bununla alakalı size iki tane yol söyleyeceğim. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah'a nasıl güzel kulluk edebiliriz diye. Bunlardan birincisi, bu en zor olanı ama en faydalı olanı. Yani en faydalı olanı bu. Kur'an-ı Kerim'i alacaksınız. Kur'an-ı Kerim'i önünüze koyacaksınız başından. İsim ve sıfat çalışması diye bir çalışma başlatacaksınız. Şöyle, mesela diyelim ki ayet kelimeyi açtın. Tamam İlk Allah'ın isim veya sıfatı geçtiği yazacaksın onu oraya. Mesela bir, Allah gafurdur, rahimdir. Bunu yazdın. Sonra o ayetin bağlamında, yani geçtiği ayette mesela, ne, ne olmuş da Allah gafur ve rahim sıfatını zikretmiş? Mesela onun kapsamını onun altına yazacaksın. Örnek veriyorum. Bu şekilde yani bir, bir deftere Allah'ın farklı farklı sıfatlarını, konuyla alakalı bir sayfa geldiğinde, mesela bir yerde okudun, ''Al azizul hakim'' dedin. Bir yerde baktın, mesela Allah bir savaşın akabinde bunu söylüyor. Hemen yazacaksın. Savaşlarda Allah'ın müminlere yardım etmesi, Allah'ın müminleri galip kılması O'nun izzeti ve hikmetidir mesela tarzında. Başka bir yerde geldi baktım bu sefer şey Allah'ın mesela bir imtihanda birilerinin içindekini açığa çıkarması üzerine Allah diyor Allah'u azizun hakim. Mesela hemen altına yazacaksın işte Allah'ın aziz ve hakim olması işte Allah'ın kötülük zamanlarında insanların içindeki kötülüğü açığa çıkarmasıdır tarzında. Bu uzun soluklu bir çalışma ama insanın bütün kalbine bütün zihnine nakş olan manalar. Bunlar Yani Allah'ın isim ve sıfatlarıyla kulluk tabiri caizse meleke haline geliyor ondan sonra bu şekilde. Ha bu çok zor, ben bunu yapamam derseniz eğer, mesela bununla ilgili hazırlanmış özel kitaplar var. Bunlardan bir tanesi mesela bu Polen'in de çıkardığı işte İbn-i İmam Beyhaki, i̇bn Kesir gibi alimlerden her bir isimle ilgili yapılan açıklamalar var. Her gün bir defter edinirsiniz kendinize, bir tane şey yazarsınız, ismi yazarsınız. Orada alimlerin yaptığı açıklamaları altına yazarsınız. Onu öğrenmiş olursunuz. Bu işin bilgi boyutu. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah'a kulluk. Birinci sıfatı bilmek. Yani birinci aşama tanımak, bilmek. Bunu yaptın diyelim. İkinci aşama ne? Bu sefer Allah'a onun ile kulluk etmek. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ Onunla dua edin. فَدُعَاءُ Dua İbn-i diyor ki iki ayrılır. دُعَاءُ عِبَادَ dua دُعَاءُ mesele yani Allah'tan elini açıp istemek, bir de Allah'a O'nun gereğince ibadet etmek. O ismin ve sıfatın gereğince Allah'a kulluk etmek. Mesela bugün neyi yazdın? Örnek veriyorum, misal Allah'a kerim sıfatını yazdın, öğrendin. Kerim işte vermesi çok geniş olandır, vermesinde sınır olmayandır, cömert olandır. Mesela hazineleri en geniş olandır. Ne yaptın? Birinci aşamayı tamamladın, öğrendin, bilgi edinin. İkinci aşama, elini kaldıracaksın. Allah'tan beklediğin ve Allah'ın cömertliğiyle alakalı olan ne varsa Allah'tan isteyeceksin. Mesela, şimdi normalde insan yaptığının, hak ettiğinin karşılığını alır. Doğru mu? İnsan yaptığının karşılığını alır. Yani hak ettiğinin karşılığını alır. Şimdi sen mesela diyelim ki tembelsin. Yani yaptığın ile Allah'tan beklediğin birbirini tutmuyor. Ne ihtiyacın var şu anda senin? Allah'ın cömertliğine ihtiyacın var. Yani sana cömertçe verecek. Hani senin sana adaletiyle vermeyecek burada. Sana adaletiyle verse, perişan olacaksın. Çünkü senin yaptığına karşılık verse, işin içinden çıkma mümkün değil. Elini kaldıracaksın ey kerim olan Rabbim diyeceksin. Şüphesiz ki senin hazinelerin geniştir. Senin kereminin üzerine bir kerem yoktur. Sen o kadar kerimsin ki kafir olanlar bile ellerini kaldırıp sana yöneldiklerinde sen onların ellerini boş çevirmiyor, onların istediklerini onlara veriyorsun. Ben senin kulunum. Tevhid ile sana kulluk ediyorum. Seni razı etmek istiyorum ama beceremiyorum. Senin cömertliğine ihtiyacım var. Ya Rabbi, şu şu şu konuda biliyorum ki yaptığım istediğimin karşılığı asla değildir. Yani mesela ben ne istiyorum? İyi bir ilim talebesi olmak istiyorum misel. Ama çalışma şeyim de belli, çalışma oranım da belli. Ben ilim ehli olmak istiyorum, ilim talebesi olmak istiyorum. Fakat bunun uğruna yaptığım çalışma ile ilim talebesi bile olamam. Bunu biliyorum. Ama sen o kadar kerimsin, o kadar cömertsin ki azı çoğaltan, yoku var edensin ya Rabbi. Allah Azze ve Celle'den bu şekilde isterim mesela. Bunu bitirdim. Bu duaul nedir, bu duaul meseledir. Şimdi hangi kısma geçeceğim bu sefer? Duaul ibadet kısmına geçeceğim. Rabbim cömerttir, o zaman cömertliği sever. Cömert olacağım insanlara davranırken. Doğru mu? Bak onun isim ve sıfatıyla ona kulluk ediyorum. Onun isim ve sıfatıyla ona kulluk etmenin birinci aşaması, kula layık olanlarla kulun ahlaklanmasıdır. Kula layık olanlarla kulun ahlaklanmasıdır. Allah kerimse ve sen onun keremini bekliyorsan, kerem de kullarda güzel bir sıfat ise eğer o zaman sen de arkadaşlarından karşı cömert olacaksın. Doğru mu? Bu birincisi. Onunla ahlaklanacaksın. Ama mütekebbir sıfatıyla ahlaklanabilir miyiz? Cık, bak o kula yakışmaz. Onunla ahlaklanamazsın. Ben tekim, benim üstüme yoktur. El ahad veya el vahid sıfatıyla sıfatlanabilir misin? Ama rahman sıfatıyla sıfatlanabilirsin. Rahim sıfatıyla sıfatlanabilirsin. Melik sıfatıyla sıfatlanabilirsin. Kerim sıfatıyla sıfatlanabilirsin. Önce vereceksin. Allah kendinde hangi sıfat varsa kullarında da onu görmeyi sever. İnna Allah el cemilun tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Mesela bak hep sıfatlarına karşılık muamele ediyor Allah kullarıyla. İnna <gülüyor> Allah rafiqun yuhibbu er Allah refiktir, rıfkı sever diyor peygamber. Allah güzeldir, güzeli sever. Allah temizdir, temiz olanı kabul eder. Diyor mesela hadis-i şerifte. Onun için sen ne yapacaksın? Sıfatlanacaksın. Merhametli olacaksın, kerim olacaksın. Bu birinci adımı attın. İkinci adım bu sefer ne yapacaksın? Umut içerisinde olacaksın. Benim Rabbim cömerttir. Benim Rabbimin hazineleri tükenmez. Bu açılan elleri boş çevirmez. Bu ruh haliyle bekleyeceksin. Olacak arkadaş bu iş olacak. Ben bu işi, bu dilek şeyi öyle birine verdim ki ben bu dilek şeyi öyle birine verdim ki yapamayacağı bir şey yok. Doğru mu? Karar verdiğinde kararının karşısında duracak bir şey yok diye. Bu ruh haliyle ben Allah'ın cömertliğine sığınmışım. Allah'ın cömertliğinden istemişim. Yapamayacağım öyle mi? Mesela tarzında insanın kendi ruhunda, kendi şeyinde o isim ve sıfatın manalarını tecelli ettirmesidir. Allah'ın izniyle bunları yaparsak, yani özetle özetleyeyim. Siz bunu herhangi bir isme uygulayabilirsiniz. Önemli değil. Önce öğrenmek. Öğrenmek için iki yol zikrettim. Doğru mu? Öğrenmek için iki tane yol zikretmiş oldum. Sonra... ibadet etmek, ikinci aşama. İkinci aşamayı nasıl yapacağız ibadeti? O da ikiye ayrılır. Bir, dua etmek. O ismin gereğince Allah'a dua edeceğiz. iki o ismin gereğince Allah'a kulluk edeceğiz. Önce o isim ve sıfatla mümkünse ahlaklanacağız. Sonra o ruh halinde yaşayacağız beraber. Bunu dediğim gibi ben kerim sıfatına örnek verdim. Siz diğer sıfatlarda buna kıyas edebilirsiniz. Başka sorusu olan mı? واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.